Aç dini açıdan bakılınca abidi ibadetlerden birisidir hem mali hem bedeni bir ibadettir Allah nasıl emritmişse sahibi şeriat tarafından mesele nasıl temsil edilmiş talim buyurulmuşsa aynı ile yapılması gerekli olan herkes için farzdır fakat şatibinin de muvaffaklıkta belirttiği gibi bir husus var hiçbir tabidi ibadet yoktur ki onda muamelatta olduğu gibi meselenin bir hikmet, bir masah, bir fayda yanı bulunması. Ve hiçbir muamelat yoktur ki onun içinde de kısmen dahi olsa bir taabbidilik söz konusu olmasın. Hz. Üstad bu meseleyi işaret ederken diyor ki böyle halis bir niyetle alışverişte de icap ve kabul derseniz siz bu muameleyi ibadet haline getirirsiniz. Yani yatarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yatar dedir. Ona göre yaparsanız siz adetinizi ibadete çevirirsiniz. Şöyle yemek yerdi, şöyle otururdu, elini şöyle uzatırdı, konuşurken şöyle yapardı, bakarken şöyle yapardı. O nebinin tavır ve davranışlarına tabakatı arama, ona uygunluk içinde hareket etme, böyle halis bir niyetle siz normal, bu ahvale adiyeyi ibadet haline getirebilirsiniz. Şu meseleye böyle bakılabilir. Bunlar tabidi şeylerden. Yani tabidiliği bizim risalelerde gördüğümüz esasa bağlı olarak anlarsak daha iyi anlarız. Çünkü onu biliyoruz bir yönüyle. Allah emrettiği için yapma, Allah'ın rızasını elde etme için yapma, mükafatını da ahirete bırakma, Allah'ın lütfuna, ihsanına bırakma. Bu emredildiği için yapılır sadece. Ve halisane olması da bu mülazaya bağlı icra edilmesine babestedir. Bu münazaya bağlı eda ederseniz onu bu halis bir ibadet olur. Yoksa kirletmiş olursunuz onu. Bu tabidi yani. Hac aynı zamanda işte orada sahibi şeriat tarafından vaz edilen farzlar var. Orada vacipler var. O mevzuda vaz edilen şeyler yerine getirilince bir insan ferdihi mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Fakat o tabidinin altında madem bir kısım hikmetler, maslahatlar da bulunuyor. Yani tıpkı bir muamele gibi akli, mantıki şeyler de mülahaz ediliyor. Bir yönüyle ona umumi bir kongre nazarıyla bakılabilir. Orada insanlar hem bir öyle bir yerde ki Allah'a en yakın oldukları bir yer oluyor orası. Eğer orası Beyt-i Ma'murun iz ise, o sidretül müntaanın iz düşümü ise o arş-ı rahmanın izdüşümü ise şayet orada dönen insanlar o zaman sanki arşın etrafında dönüyorlar gibi, amele-i arş gibi sanki beyt-i mamura girip çıkıyorlar gibi sanki sidretül müntahid tavaf ediyorlar gibi o mülazayla bakabilirsiniz şimdi böyle bir yerde ibadet taatın ne seviyede yüksek derecede kabul edilmesi bir yana fakat öyle bir atmosfer içinde insan onu duyuyorsa, onu hissediyorsa, o mülahazalarla orada bulunuyorsa, öyle temiz, nezih bir atmosferde, nezih duygu ve düşüncelerle, ibadet adına bir yere gelmiş insanların gararsız, ivazsız meseleleri müzakere etmeleri çok önemlidir. Orada hırslar olmaz, orada kinler olmaz, orada nefretler olmaz. Meseleler orada ortaya konup müzakere edildiğinde hep nerede durduklarını düşünerek müzakere ederler. Konumlarına göre müzakere ederler. Allah'a çok yakın oldukları bir yerde bazı meseleleri müzakere mevzu yapıyor gibi yaparlar. O bakımdan da onu sizin kendi meclislerinizde, camilerinizde müzakere ediyor gibi değil yani. Kabetullah'ta veya bütün günahların döküldüğü Arafat'ta veya orada dökülmeyen günahların belki bazı kul haklarının bile döküldüğü müzdelifede veya işte bir yönüyle nefsinizi taşlıyor gibi şeytanı taşladığınız minada buralarda bir araya gelme orada toplanma müşterek bir hutbe dinleme alemi İslam'ın problemlerini dinleme orada sonra büyük küçük mahfiller halinde o problemlere alternatif çözümler arama bunlar çok önemli şeyler yani işte o tabidiliğin içinde bu türlü masraatlar da sahibi şeriat tarafından ortaya konmuştur yani. oraların hususiyeti hatta bu mevzuyla alakalı emirler nazil olmadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk müzakerelerini orada yapmıştır yani. Mina'da değişik yerlerden gelen o kabileler arasında, kafileler arasında ilk yapacağı şey yapmıştır. Yani oranın kadim bir tarihi vardır. Bu kadim tarihle bugün yapmamız gerekli olan şeylere açık yerlerdir oralar. Evet, bu önemli hususlardan bir tanesi orada. Genelde bütün dünyayı dinleme mevzu, ancak bu sayede olabilir yani. Pakistan ne haldedir? Endonezya ne haldedir? Malezya ne haldedir? Dertleri nelerdir? Bunların sıkıntıları nelerdir? O büyük kongrede bu meselelerin ele alınması lazım. Bu meselelerin görüşülmesi lazım mesela bir haç mevsimi. Şimdi bir 3 milyon insan gitti. 3 milyon insan haçta harcadığının yarısı kadar hatta dörtte biri kadar bir şeyi ortaya koyusu orada zannediyorum. Pakistan'daki o yırtık yamanır. O yıkık dökük tamir edilebilir. Önemli bir şeydir. Bir yönüyle alem-i İslam'ın oradaki sıkıntılarının müzakere mevzu yapılması Zannediyorum hani gerçek haç dediğimiz zaman ancak bu suretle olabilir. Bir diğer mevzu da burada herkes böyle biz olduğu gibi şuurlu değildir. Meseleyi böyle dört bir yandan kucaklayacak, kavrayacak, değerlendirecek mahiyette yaratılmamıştır. Fıtratlar aynı duyarlılıkta, aynı hassasiyette değildir. İnsan vardır ki de yeryüzünde Müslümanlık hakim değilse bir dakika yaşamak istiyorsam dünyanın en alçak mahlukuyum. Bu insan-ı kamildir. Mülazalarını tamamen İslam'ın varlığına bağlamıştır. Fakat herkeste bu duygu yoktur. Mina'da böyle gürleyen bir ses duysanız siz, Arafat'ta böyle gürleyen bir ses duysanız şahit olmuşuzdur böyle. Yani orada birisi namaz kıldırıyordur, arkasında namaza durarak durursunuz, nasip oldu fakire de tanımadığım insan gel dedi sen de yanımızda dur filan dedi bana arkasında durdum orada sabah namazında bir kunut tokudu değişik şeyler söyledi ki yüreğim ağzıma geldi benim adeta orada böyle şuur bakımından yeniden sizin dirilmenize yol açıyor müzzerife'de böyle birkaçıyla karşılaşacaksın arafatta karşılaşacaksın en açmış içini döken insanlarla karşılaşacaksın ravzayı tahirede duyduğum şeyleri arz ediyorum muvaceheye yapışmış böyle konuşur kendi kendine. Ya Allah diyor bir sürü günahla geldim buraya. Ben şimdi Kabe'ye gideceğim. Cenab-ı Hak bana derse ki nasıl geldim buraya? Ben ne diyeyim ona? Böyle öyle şeyler söylüyorlar ki insanın yüreği ağzına gelir. O mültezimde göreceğiniz insanlar yüzlerini yere koymuşlar. Gözyaşları bağışlayın. Burnundan akan su beraber akıyor oraya. Orada işlerini bir döküyorlar ki bütün bunlar insanın yeniden dirilişine vesile olacak şeyler. Fakat bütün bunları görme ve duyma orada zannediyorum biraz aramaya bağlı. Nereden nereye kadar yani? Giden insanların onu aramasından alın da orada televizyonun kameralarının bu türlü manzaraları böyle tespit etmesine onları zoomlamasına kadar ve dünyaya onları leşretmesine kadar. Yani bir haş derken bütün bunların hepsi onun içinde yapılıyorsa yani o taambudi vazife yerine getirmenin yanı başında sahibi şeriatın onunla alakalı farz ve takdir buyurduğu masraatlar, hikmetler onlar da pek çoğu itibariyle yerine getirilmiş oluyor. Mücerre sadece şahsi bir ibadet olarak gitmemeli. Maalesef bilgisizce gidiliyor oraya. Kimse acı manasını bilmiyor. Orada yapılacak şeyleri de bilmiyor. Mesela orada hiç olmasa herkes kendi diliyle, yani Türkler bir yerde, bu diyanet nezaret ediyor, bir ilan ederler orada. Arafat'ta cevel Rahmet'e yakın bir yerde toplanalım böyle. Sabahtan itibaren gidelim, o gün yemek yemeyelim. o gün suda içmeyelim ve ıtrahat ihtiyacı da hissetmeyelim. Ellerimizi açalım, Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Arafat'a çıktığında o değerlendirdi orayı. Allah'a en yakın olan yeri Allah'a en yakın bir insanın tavrıyla değerlendirdi. Sahabe diyor ki mevsluk farklı rivayetlerle elini hiç indirmedi o gün devenin üstünde. O eli yorulunca onu indirdi öbürünü kaldırdı. O yorulunca indirdi öbürünü kaldırdı. Biz yemin edelim orada. Diyelim ki burada böyle gök yarılacağına kadar düşmanlar yerin dibine batacağına kadar yüreklerimiz çatlayacağına kadar bahtına düştük Allah'ım diye yalvaralım. Diyelim yani? Ama ben bu şuuru onları derleyip toplayıp hacca götürüyorum diye o insanlarda görmedim onu. Sadece ritüeller yerine getiriliyor yani. Şurada şu kadar duracaksın. Burada şunu şöyle yapacaksın. Burada şeytanı taşıyacaksın. Burada şöyle yürüyeceksin. Safa merva arasında şunları yapacaksın. Bunların hepsi değişik manaların hamelesi şeylerdir yani. Çok büyük manalar taşıyor bunlar. Ve en önemli mesele Cenab-ı Hakk'ı içini açma, içini dökme, yalvarma yakarma. Düşünün 3 milyon insan gitmiş. Bu 3 milyon insan, bu 3 milyon insan yüreğiyle zannediyorum harekete geçse yer yerinden oynar. 3 milyon insan. ve fakat derdi o değilse orada kendine bir oğul istiyorsa, bir kız istiyorsa servetinin işinin iyi gitmesini istiyorsa, daha iyi bir makama gelmek istiyorsa, orada görünme arzusuyla filan bulunuyorsa bunlar haccın maksadıyla alakası olmayan şeylerdir. yani. Bu maksatların, masraatların tahakkuk ettirilmesi gerçek bir hac olarak o işin ifade edilmesi adına çok önemli gibi geliyor. Hac kelimesi kastetme manası vardır onda. Aynı zamanda bir şeye karşı koyma manası vardır onda bir mücadele manasını çağrıştırır o kelime aynı zamanda bir Allah'a teveccüh manasını çağrıştırır o kelime o kelimenin bizde çağrıştırdığı bütün hakikatler orada temsil etmeye çalışmak lazım halis bir niyetle kanaat-ı aczanemce benim nasıl alem-i adı ve ünvanıyla yoksa şayet haçta belki inşallah haç farizesi yerine getiriliyor o vazife yapılıyor ama Cin teşriğiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın gözettiği veya gözettiğini bizim düşündüğümüz masraatlar ve faydalar katiyen kulak ardı ediliyor göz ardı ediliyor bir mülazama arz etmiştim iki defa böyle açık vesveseye orada maruz kaldım ben yukarı mahfilde duruyordum üçüncü katta duruyordum şeytanın sesini duydum bile desem bu mübalağa yapmış olmam buradan kendine at diyor bana. Öyle bir zorladı ki, kendi kendime diyorum ki, yahu buradan kendine atmanın bir manası yok. Bu intihar olur. Kabe'nin içinde intihar ne kadar çirkin bir şey yani. Bu zorlamanın. Fakat içinde öyle güçlü bir ses sana, at ne olur buradan ya? Bir at burası işte. Kabe at. O mülazanın ağırlığı karşısında. Daha öyle çektim. Belki Rabb'e halbuki emezatı şey dedim. Böyle beş adım geriye çekildim. Tam 100 metre ötede Revak'ın üstünde Hacı Kemal vardı. Baktım o da üç metre kadar geriye çekildi. Sonra yan yana geldik. Yahu dedim Kemal abi bana öyle bir musallat oldun on burada buna. Deme hocam dedi. Aynı şeye maruz kaldım. Bana at aşağıya diyordu buradan. kendini. Önemli bir mesele yani. Maruz kaldığım bir şey. Safta duruyorum orada böyle. o böyle işte bir taş yerine binalara karşı binaya karşı teveccüh etmiş ibadetin yerine getiriyorsun fakat o cemaat benim için öyle sizin getireceğiniz binlerce delilden daha kuvvetli bir delil gibi karşıma çıktı bir safta bulunuyorum böyle kendi kendime ahmak dedim senin bulunduğun şu safta bile kim bilir kaç tane aklıyla mantığıyla seni suya götürüp susuz getirecek insan var kalbiyle seni suya götürüp susuz götürecek insan var hissiyle seni suya götürüp getirecek insan var. Bunlar teveccüh et Bunların içinde sadece akıllı sen misin filan. Birden bile. o kabus üzerinden sıyrılıyor. Şimdi o cemaatin içinde öyle bir güç var ki, öyle bir maneviyat var ki, öyle bir Allah'a yönlendirme meselesi var ki ama insanın onu duyması lazım. Yani diyeceksin ki bunca insan bakın Kabe'nin etrafında 3 milyon toplanmışlar. Ben öyle bir cemaat içindeyim ki bunların içinde belki evliya, asfiya, ebrar, mukarrebin dünya kadar var. Ve sonra bizim üstümüzde ta sidretül müntahaya kadar amudi nurani, onun etrafında melekler tevaf ediyor. Aynı zamanda orası metaf Melekân melekan. Ve aynı zamanda sidretül müntahaya kadar, aynı zamanda arşa kadar orası hep tavaf ediliyor. Şimdi bu mülazalarla orada ibadetleri gerçekleştirme ibadete zannediyorum gerçek derinliğini kazandırır. Sübjektif olan o şeyleri nakletmemin belki bir anlamı yoktu ama fakat bana göre çok net ceryan ettiği için arz ediyorum yani. Başımdan geçen şeyler olması itibariyle. Şimdi haccın bu yanı vardır ama fakat hani değişik şeylerde hakikaten bir rehabilitasyona o kültürün benimsenmesine esasen ruhuyla benimsenmesine ihtiyacımız olduğu öyle bir hazırlığa ihtiyacımız olduğu gibi haç mevzunda da öyle bir hazırlığa ihtiyacımız var. Nasıl o formülleri işte orada yapılması gerekli olan şeyleri yapma mevzunda bize ders veriyorlar. Rehberler onu gösteriyor. Belki dışta işte maketler üzerinde onu aynı zamanda uygulamasını da yapıyorlar. Orada insanlar yanılmasın diye. Fakat nasıl namazın bir ruhu var, bir manası var. Orucun bir ruhu, bir manası var. Gece teheccüdünün bir ruhu, bir manası var. Orada Allah'a teveccühünün bir ruhu, bir manası var. Haccın da öyle bir ruhu, bir manası var. Onun da anlatılması lazım. Yani orası öyle bir yerdir ki orada dakika fevt edilmemeli. Yani ne olur insan Arafat'ta hiçbir şey yemese Cebelül rahmet diyorsunuz. Bakın ismine bakın yani. Söylenince zannediyorum sizde saygı ürpertisi meydana getiriyor. O Arafat'ta yakın olması gerekli olan yeri en yakın yer orasıdır. Orada dua yapılır. İnanır mısınız ben? Cevşenimi elime aldım. Oraya o cebel çıktım. Orada okuyayım. En yakın olabileceğim yerde okuyayım. Ayağımı basacağım bir yer bulamadığım gibi oturacak bir yerde bulamadım. Bir gün yemek yemeseniz ne olur Allah aşkına? Sadece açtığınızı giderecek kadar bir çikolata ile ittifak ne olur Allah aşkına? Müzdelife'ye inin diyor öyle bir yer ki Efendimiz Arafat'ta ağlıyor ağlıyor İbn-i rivayetiyle ümmetimin günahları kul hakları da diyor Allah'ım kul hakları da diyor benim ümmetim zayıf kul hakları da diyor i̇bn Abbas'ın yorumu diyor ki Müzdelife'de onu devam ettirdi ve bir aralık kendine geldiğinde tebessüm ediyordu zannediyorum cevabı sevap verildi şimdi o Müzdelife böyle bir yerse yani Arafat'taki eksikliği gedi şayet cebrenlin noksan telafi ediyorsa bence orada insan o gece yatmamalı. Ellerini açmalı. Sabaha kadar yalvarmalı, yakarmalı. Allah'a dua etmeli. Şivitanın başına geldiği zaman taşa taş atıyorsun orada. Taşa taş atıyorsun ama fakat orada mantıkla bir çelişme var. Yine mantığın senin karşına çıkıyor. Ne olacak? Taşa taş atıyorsun burada. Fakat tabidi diyorsun bu. Bu Allah'ın emri diyorsun. İçimden buna karşı tepki, ben o tepkiye taşıma atıyorum diyorsun. Bismillah, Allahu Ekber deyip tepkiye taşını atıyorsun. Kendi reaksiyonlarını taşıyorsun. İçindeki vesveseleri taşıyorsun sen orada. Yani onun manası bütün ruhlara duyurularak, insanlar hacca öyle sevk edilse çok farklı bir hacca olur. Birinde duyulan şey diğerine de sirayet eder. Birinde duyulan şey diğerine sirayet eder. Hiç unutmam Hartum Üniversitesi'nde Hasan Tannun benden biraz yaşlı ama fakat o zamanlar gençti. Çok güzel vaaz ediyordu. Dinliyordum ben onu kaçırmıyordum. Bulduğum yerlerde kaçırmıyordum. Çok önemli o yerde konuşurken birdenbire böyle bir mesele oldu ki dize geldi orta. Ayaklarının bağ çözüldü. O bana baştan aşağıya Kur'an'ı okumak kadar tesir etti. Başını akşaya Kur'an okusaydı o kadar tesir etmezdi bana. Çok önemlidir. Ve insan hani o türlü şeyleri görerek esas, orada o dar zaman içinde yapacağı ibadeti bir değerlendiriyor ki bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eptere müreccahtır. Orada ne nurani dakikalar kazanıyorsun. Böyle yine üstadım Besmele bahsinde dediği gibi Allah için işler, Allah için başlar, Allah için görüşür, Allah için konuşur, Allah için ister, Allah için diller, Lillah veçillah li ejillah rızası dairesinde oturur, kalkar, hareket edersen ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Ve sen ebediyeti bu sayede kazanırsın. Ebedi saadet sana kapılarını ardına kadar açar. Fakat böyle bir rehabilitasyona öyle yani gönle mal edilebilecek bir haç kültürüne ihtiyaç var. Ama o mevzuda rehberliği yapacak insanın başta rehber olması lazım. Kendi rehberlik fasını açmış, gerçek rehberliğe ulaşmış, insanların rehberliğinde olması lazım. Hacı Kemal bir yönüyle ümmi bir insandı. Fakat orada rehber olacak bir insandı. Daha böyle Arabaya bindiğiniz andan itibaren lebbeyk lebbeyk derken ağzından çıkan kelimelerle beraber Gözlerinden de şakır şakır yaşar akardı. Herkisi de döner, dinlerdi, onu dinlerdi. Bir grup teşkil etmiş gidiyorsunuz böyle, birinin yanından geçiyorsunuz, bir ekibin yanından geçiyorsunuz. Cava'lı, Endonezyalı, Malezyalı. Böyle sizi o aşk heyecan içinde görünce, coşturmuş bir iki arkadaş. Tutturmuşunuz Itri'nin selatü selamını veya onun tekbirini o kadar hoş geliyor ki bir de o iç heyecanla yer desteklenirse iç heyecanın dışta böyle deseni şivesi haline gelirse hiç unutmam ben kimin yanından geçtikse o grup bize katıldı o grubun içinde birkaç tane böyle aşk heyecan taşıyan insan vardı onlar onlara da mesir oldular gerçek derinliğiyle bir haç yapma meselesi böyle ön bir altyapıya bağlı önceden hazırlarsanız o bakımdan burada aklıma bir şey geldi Onu arz edelim o ilk defa gördüğüm şeylerden rahatsızlığımdan dolayı dedim ki bir gün imkan olsa da gerçekten bu işe gönül vermiş arkadaşlarla böyle Tahiri Mutlu gibi, Zübeyir abi gibi Sumur abi gibi, Bayram abi gibi böyle yüreği dilinin ucunda ve belki diline dökülecek şeyler de Kalbinin en derin yerinde Öyle bir diyetin esas cami insanlar Bu insanlarla gelsek Bir buralarda o duaları Bine katlasak O yalvarışlara yakarışlara Bin derinliği kazandırsak Uzun zaman hep bu mülazayı taşıdım O da bir nasip Gider insan nasipsizdir Gelir nasipsizdir Yaptım der nasipsizdir Haccettim der nasipsizdir Herhangi bir şahsı Muayyen nazara alarak Bu mülazaları serdetmek etmek Doğru değil Fakat global olarak Meseleye bakınca Ciddi bir nasipsizliğin yaşandığı Muhakkak Keşke hacı olma yerine Hacca gidilseydi Meselenin unvanını almak için Falan adam musalli dedirtme gibi adam oruçcu efendi. Falan adam namazcı efendi. Falan adam zekatçı efendi gibi. Ünvan almaz. Hacı efendi oluyor yani. Oysa ki bir farzdır. Vazife yapılır. Bu ünvanlara dökülecek ünvanlarla anılacak kadar da basit bir iş değil. Ama demek ki sadece mesele bir ünvana bağlı yani. Hacı oldu. Hacı olduktan sonra başımı kapayacağım. Hacı olduktan sonra namaza başlayacağım. Ne acayip felsefe. Ne acayip mantık. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti çok geniştir. Bu tak herkese belli derece istifad Ben Hüsnü Zannım olan birinden işitmiştim. Böyle Arafat'ta duruyordum ben. Diyor. Bilemediğim bunlar Rical-ı Üç kişi konuşuyorlardı kendi aralarında bu sene yapılan haç boşa gitti diyorlardı ruh yoktu mana yoktu onlardan birisi dedi ki iki kişi vardı burada onların hacını Allah kabul buyurduğundan dolayı öbürlerine dedi onlara da bir şey kaydedin dedi yani Allah'ın rahmetinin böyle bir enginliği vardır Orada bakarsınız bir insan düşer Matmahı nazar Müşarın bilbenandır Meleklerin gözü onun üzerindedir Allah rahmet de çok geniştir Öyle biri kabule karin olunca Allah Celle Celaluhu Öbürlerine de bir kabul takdir buyurur Fakat o büyük ibadetin Bir ibadeti kübradır İnsana vaat ettiği şeyi Bir temamiye elde etmek yani İslam'ın ekmeliyeti Etemmiyeti marzi ilahiye amudi yükselticiliği çerçevesinde veda edilmesi onun biraz evvel yarım yamalak arz etmeye çalıştığım esaslara bağlı, esas olursa olur. Herkesin hacı hac olmayabilir, bizi ale kadar etmez. Biz hacımızı hac yapmaya bakarız, kastimizi sağlam tutarız. Bütün günümüzü ibadet mülahazası, ibadet düşüncesi ve fiili ibadetle geçirir hep Cenab-ı Hak karşısında kemerveste yubudiyeti içinde bulunur. Hazır bir fırsattır, açık kapının önünde bulunuyorsun. Bence orada sesini duyurmayacaksan, orada kendini ifade etmeyeceksen, orada en büyük maksadın olan ilahi kelim -i onu dillendirmeyeceksen şayet, başka nerede dillendireceksin ki? Allah farklı şekilde sirayet ettirir başkalarına doğru eser bir Meltem gibi onları da sarar. Onlarda da o duyguları uyarır. Çok büyük hayırlara vesile olur. Hasılı doğru gitmek lazım. Kurban kesen insanlar da gerçekten Cenab-ı Hakk'a kurbete vesile diye o hayvanı boğazlamaları lazım. Allah'ım sen rızan için kesiyorum demeleri lazım. Sonra onu hakikaten ihtiyacı olan insanlara ulaştırmaları lazım. Günümüzde imkanı varsa mesela şimdilerde o kurbanlar, o kurbanların paraları oraya gönderilse yani Türkiye'de belki bazıları vacip kurbanlarını kesseler bence orada alınsa, orada kesilse, bu fakir fukarayı orada yedirilse, ihtiyacı olan başka yerler de var. Yani onları gerçekten bizi Rabbimize yaklaştıracak oraya geçebilecek şekilde nasıl yapılacaksa öyle yapmaya çalışmak lazım. Hep Rabbimizin rızasını aramak lazım. İşin doğrusu böyle her şeyi tenkit bülazama bağlamayın bunları da. Yani ibadet ibadettir. Katiyen onda bir şov görüntüsü olmamalı. Teşvik olmalı yani. Herkese gezdiğiniz her yerde herkes elimden geldiğince kurban kesmeli. Fakiri fukarayı gözetmeli. Derisini hayır müesselerine vermeli. Fakat öyle bir şey ki yani bir sürü insan ondan kendine göre bir prim bekliyor. Bir pay gözetliyor böyle. Dinle diyanetle alakası olmayanlar bile deriye, posta talip oluyor. Ete talip oluyor. Kurbanın bağışlanmasına talip oluyor. Belki bazen bir ömür boyu senin dinine sövüyor. Sonra da senin dinin adına yaptığın bir şeye gelip talip oluyor. Yani bu türlü terslikler var. Terslikler işleniyor. Bence böyle din adına olmayınca derisi bile, bir tüyü bile yani o bir tüyüyle bile Allah'a yaklaştığın, yaklaşıyor olduğun mülazası azzedeleniyorsa bence onu farklı bir yere vermeli yani. icabında göndermeli, altında başka yerde kessinler, fizanda kessinler, fizanda etini yesinler, derisini de post yapsınlar, üzerinde namaz kılsınlar. Fakat Allah için olsun hepsi. Allah için kesilen o kurban Allah için olsun. Evet kurbanda öyle bir şey var. Aslında ona uthiye deniyor yani. Kurbanı biz demişiz. Bak, Kur'an-ı Kerim'de kurban tabiri geçiyor. Allahumma a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadelik Allahumma inna neselü kerüde al-afafu ve l-kinna Rabbena ala tüzü kulübena ba'deyi fedeytena ve heblena minledünke rahmet inneke entel vehhabu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذررياتنا قرة عوين واجعلنا للمتقين إماما ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Amin.